Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Ee, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan bir eylemden söz etmek istiyorum. Belki e, bazılarınız duymuştur ya da okumuştur haberleri. Edirne Uzun Köprü'de yapılan bir eylemdi bu. Ee, Ergene havzasındaki kirliliğe dikkat çekmek için yapıldığı bu eylem. Uzun Köprü 2 saat kadar trafiğe kapatıldı. Kamuoyunun dikkatini çekmek için ve sanatçı Şevval Sam bir konser verdi. Ergene havzasındaki kirliliğe dikkat çekmek için ve bir an önce önlem alınmasını istediği eylemciler Ergene inisiyatifinden. Ee, bugün Ergene havzasını Trakya'yı e, ve aslında bütün Türkiye'nin e, sorununu konuşacağız. E, Ergene'de yaşananlar aslında sadece Ergene'yi değil bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bunları konuşacağız. Ergene İnisiyatifi temsilcisi Necla Temirci burada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Evet, e, isterseniz Ergene'den başlayalım. Ergene hağızasında neler oluyor? Ben de Ergene İnisiyatifi adına açık çok teşekkür ederim sesimize kulak verdiğiniz için. Ee, ben e, kısaca Ergen'in nerede olduğundan başlayayım isterseniz. <gülüyor> evet ee, olabilir doğru. Ergen'e e, Trakya havzasında sanayinin yol aldığı ölümün en somut örneği olan Ergen'e Nehri. E, Trakya'nın Kırklareli ili sınırındaki Saray ilçesi civarından e, doğup güneybatı yönüne doğru yol alıyor. <gülüyor> ee, Birçok ilçe, belde ve köy sınırlarını kat ederek... Edirne'nin e, Meriç ilçesi Ada Sahralı köyünde e, Meriç nehrine katılarak e, türk yunan Ortak sınırını oluşturuyor burada e, Nehrin yolculuğu Saros körfezine döküldüğünü en azı kadar e, yaklaşık 293 kilometre e, yol alıyor. Evet, burada uzun bir, nehir. uzun bir nehir, hı hı. burada da en çarpıcı yanı Saros'a dökülmesi ve orada da Türk Yunan ortak sını sınırını oluşturması ve aslında orada ciddi de bir tehditin ...oluştuğunu hı hı. gösteriyor. Hı hı. Çünkü, Çünkü içindeki kirliliği Saroza'da taşımışlar. Tabii Saroza'da taşıyor ve Sarozdaki balıkçılar artık isyan ediyorlar. Yani biz burada balıkları kaybediyoruz diye oranlarını da söylüyorlar. Hı hı. Ciddi oranda kayıp var. Peki kirliliğin boyutlarından biraz söz edebilir misiniz Necla Hanım? Nedir Ergene Hazasındaki kirliliğin boyutları? Şimdi Ergene Nehri'nin sıvı tahlilleri suda %0.1 arasında oksijen kaldığını... Sıfır 01 Sıfır bir Arası hı hı. oksijen kaldığını Ve ağır metaller içerdiğini ortaya koyuyor Bilimsel hı hı. veriler bu suyun... Neredeyse ölmek üzere yani. Şöyle hiçbir canlı yaşamıyor. Hı hı. Yani hiçbir böcek yaşamıyor. Zaten hı hı. nehirde 8-10 balık türünden bahsediliyorken şimdi hiçbir balık yaşamıyor. Simsiyah bir nehir hı hı. gördüğünüz zaman bazen kırmızı, mavi, yeşil akıyor. Ama genellikle siyah akan bir nehir. Hı hı. Çok kötü kokan bir nehir. Oraya gittiğiniz zaman burnunuzu kapatıyorsunuz. Öyle bir nehir. İşte bizim hafta sonu yaptığımız eylemde... E, ...Şevalsam burnunu kapattı. Hı -hı. E, ve inanamıyorum e, burası çok kötü kokuyor dediğinde. Oysa ki ben e, çok gittim Trakya'ya. Zaten Trakya'da 20 yılım e, geçti. Ama bu o, ergen inisiyatifin çalışmalarından dolayı çok sık gidiyorum. E, özellikle cuma günü... E, Saat beşten sonra mesai saati bittikten sonra nehirde çok büyük bir ağır koku başlıyor. Ve insanlar hafta sonlarını orada büyük bir işkenceyle geçiriyorlar. Çünkü beşten sonra fabrikaların orada herkes söylüyor bunu zaten. Hı hı. Fabrikaların atıklarını beşten sonra nehre deşerz ettiklerini söylüyorlar. Peki ve çok e, herhangi bir e, arıtma sistemi yok o zaman buradaki fabrikalarda değil mi? Ee, arıtma sistemleri var aslında hı hı. E, ama... Bunların e, denetimi bir şekilde sağlanamıyor işte bunları da konuş, konuşmak hı hı. isterim e, denetimi sağlanamıyor bunların bir şekilde yani ben gidip dolaştığımda e, şaşırdım sağlanabilseydi zaten böyle olmazdı yani şimdi biz ergen inisiyatifini kurduktan sonra durumu anlamak için epey hı hı. bir sunum haftada bir sunumlar yaptık durumu öğrenmek için hı hı. işte hukuki, hukuki boyutunu Arıtma sistemleri nedir? E, fabrikalara maliyeti nedir? E, i̇şte yasalar karşısında durumu nedir? Trakya'daki şimdiye kadar e, hukuksal süreç nasıl işledi? Bunlarla ilgili bir dizi sunumlar yaptık hı hı. E, arkadaşlarla. E, oraya gidip sanayi tesislerini görmek istedim. Hı hı. E, bu san o sanayi bu sanayi tesislerine yatırımlar yapıldı ama yerelden insanlar söylüyorlar ama bu sanayi bu bu arıtma sistemleri çalıştırılmıyor. Evet. Ya da bunları kontrol etmenin çok zor olduğu söyleniyor. 1500 kadar sanayi tesisin olduğundan bahsediliyor değil mi? Yani yaklaşık bu Ergene havzasının e, çevresinde. 1000 e, e, 1800 tane e, 2000 1800 2000 tane fabrikadan bahsediliyor. Evet. Bunun %88'i kaçak. Öyle mi? Evet. Mesela... Yani inşaat ruhsatımıyor. Şöyle e, e, veriler not almıştım size gelirken. E, yüzde e, bu sanayi kuruluşlarının, ruhsatsız sanayi kuruluşlarının e, yüzde 15'i Edirne'de, hı hı. yüzde 8'i 40'lar elinde, yüzde 12'si Tekirdağ'da. Yani e, bütününde baktığınız zaman Türkiye e, Türkiye'de sanayinin yüzde 7'si Trakya'da bulunuyor. Bu çok çarpıcı bir evet. örnek ve çok... Acı bir örnek. Burada da %88'i kaçak. Yani. Evet, evet. E... Peki bu fabrikalar atık bırakma dışında, yani atık bırakarak nehri kirletme dışında tarımsal alanlar nasıl etkileniyor bütün bunlar? E, su taşkınları oluyor. Yani Hı -hı. şimdi bir bir coğrafyayı besleyen bir nehir var. O nehir Hı -hı. oranın can damarı. Dolayısıyla siz o, o, o nehirdeki hayatı bitiriyorsanız bir bütündür yani e ekolojiden bahs bahsedersek biliyorsak, bili biliyorsak bunu. Oradaki bir yaşamı öldürmek başka yaşamları da öldürmek demek. Yani siz nehri öldürmüşsünüz nehirdeki canlıyı öldürmüşsünüz. Dolayısıyla toprağa da yansıyor Hı -hı. bu çünkü toprağa hayat veren sudur. E toprakta hiçbir böcek bırakılmamış yani böcek yok toprakta. Aynı Ve zamanda zaten zirai ilaçlarla da çok yoğun bir kirlilik yaşanıyor. Onun dışında nehirden de bir kirlilik tabii, geliyor. Tabii yani bütün nüklü olarak bir kirlilik hı hı. yaşanıyor. Hı hı. Ve hani bir yerde buna dur derilmesi gerekiyor. Yani bir yerden bu dur'a dur Peki evet. yeraltı suyu konusunda da bir takım e, e, felaketler yaşanıyor değil mi Trakya'da e, bildiğim kadarıyla yani sadece sudaki kirlilikten öte suyun çok çok çok azalması e, da söz konusu. Yani yakında Trakya susuz kalabilecek değil mi? Yani şimdi Trakya toprakları hı -hı. çok verimli bir toprak. Yani e, e, Türkiye'nin verimliliğinin iki katını oluşturuyor. Hı hı. Ve e, dolayısıyla bizim coğrafyamız açısından, ülkemiz açısından çok önemli bir coğrafyaya sahip. E, yeraltı zenginliklerinin de çok e, yıllardır, ben 20 yıl yaşadım orada, hep dinlediğimiz bir şeydi. 10 metreden su çıkar diye. Hı hı. Şimdi son o, bizim aldığımız verilere göre yeraltı zenginliklerinin hızla tüketildiği hep söyleniyor. Örneğin işte bahsettiğim 10 sene önce... E, e, 10 metreden 20 metreden bölgelere göre değişiyor. Hı hı. Teknik bir konu bu biliyorsunuz. Hı hı. Ee, şimdi ise e, 80-100 metre derinliklere inmiş ve e, 150-200 hatta bazı yerlerde Çorlu'nun bazı yerlerinde biliyorsunuz orada içecek fabrikaları da var yani yeraltı kaynaklarına çok fütürsüzce ee, ...hiçbir bedel ödemeden... E, ...kullanıyorlar. 400 metreye kadar indiği söyleniyor. Ve bu fabrikalar... ...bu kuyuları, su kuyularını... ...istedikleri gibi açıyorlar. O suyu e, bir, e, açmış oldukları kanallara... ...bir de atık suyu... ...yani kirli suyu de şarj ediyorlar. Çok hı hı. vahim şeyler var. Yani... E, ...biz... 10 Eylül'den beri uğraşıyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz bölgeyle ilgili. Yani sanayicinin yaptığı, orada işte politikacının yaptığı, halkın mücadelesi, mücadelelerin neden sonuç vermediği noktasında her gün bir şeyler öğreniyoruz. Hı hı. Yani yeraltı sularının da 200, 300, 400 metreye kadar indi. Yani yer altı kaynakları tüketiliyor. Kaynakları, evet. Yani ee, hızlı, bir şekilde, hızlı bir şekilde tüketiliyor. Evet. Ee, ben bir e, gerçekten çok çarpıcı bu e, haberde, ente ve mesela bir yayınlanan bir haber vardı bununla ilgili. Orada okudum. Bu geçtiğimiz aylarda Macaristan'da meydana gelen bir felaket vardı kimyasal evet, atık evet. Ee, işte bir e, baraj duvarının yıkılması ile birlikte bir e, bendin yıkılması ile birlikte ciddi bir atık sorunu yaşanmıştı e, bu her gün yaşanıyor diye bu bir felaketin şey bu felaketin her gün Trakya'da dört katı yaşanıyor yani Macaristan'ı bütün dünya duydu evet. ee, ve Trakya'da bu her gün bu felaket dört kat yaşanıyor. Yani. Evet inanılmaz bir şey ve ya, bizlerin bunu şey. bu kadar geç e, bir şekilde fark edebilmemiz ki İstanbul aslında Trakya'dan bütün Türkiye Trakya'dan besleniyor. E, oradaki tarımsal ürünleri bütün Türkiye bir şekilde yiyor artı İstanbul'un suyu nun bir kısmı Trakya'dan geliyor. Yani. Bu anlamda e, sadece Ergenelidir değil, evet. e, Trakya'lıları değil, bütün herkese ilgilendiren çok çok ya yani önemli bir e, konu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten ben Trakya'ya hani Trakya'yla ilişkim her zaman oldu. E, ama işte e, son 8 aydır çok daha yoğun gidiyorum. E, kapitalizm orada cinayet işliyor gerçekten. Doğaya karşı büyük bir cinayet işliyor. Yani insanlığa karşı çok büyük bir cinayet işliyor. Burada da şeyi çok açık görüyoruz. Yani çevre örgütlerinin ciddi politikalar geliştirmesi gerektiğini, hı hı. çevre örgütlerinin kendi içerisindeki güç birliğini... Hı hı. Evet bir güç birliği ee, yapmaları bir gerekiyor. Bir güç birliği e, iletişim anı Hı -hı. sağlıklı oluşturmaları gerekiyor. Çünkü e, bu bölgelerdeki sorunlar artık hükümetlerin sorunu değil. Bu bölgedeki sorunlar artık... E, Muhalefetin sorunu değil muhalefetin sorunu olsaydı Trakya'da e, Trakya e, işte bir partinin e, kalesi ve o parti hiçbir şekilde bu sorun üzerinde bir muhalefet geliştiremiyor Hı -hı. yapamıyor dolayısıyla çevrecilerin bu anlamda e, çok ciddi örgütlenmeleri ve e, Hı hı. Güç birliği yapmaları gerekiyor Bu çok önemli ee, isterseniz bu konuyu e, ikinci bölümde Hem insan sağlığına etkilerini e, Hem de e, aslında e, Ne tür bir örgütlenme e, Olduğunu e, Ergene'de Ergene İnisiyatifinin çalışmalarını evet. e, ikinci bölümde konuşalım Şimdi bir müzik arası vereceğiz Evet Yeni Türkü'den biraz da konuyla bağlantılı titrak ya da biliyorsunuz Güne Bakan Ayçiçeği çok fazla yetiştiriliyor. Güne Bakan adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bir düş içine bir yere bir göbe bakardık. Gömümüz kuş gibiydi dostlar. Dünyaya kanat açardık. Tutsak değildik sana. Başına buyruk yaşardık. Çocuklardı. Parmak yıldızlardık o zaman Ay büyüyü diyen kanos değil Ardından koştuğumuz zor baharlardır Çocuklardık Parmak yıldızlardık o zaman Karzulara benzeriz. Penceler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yalsın. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çolalsın. Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman. Aybı yaka deiz Arından boşluğumuz so zaman çocuklar parlamak yıldız artık o zaman artık önemelek de gelir anından koştuğumuz so zaman Evet Yeni Türkiye'den Güne Bakan adlı şarkıyı dinledik ve Ergene hazasındaki sorunları e, e, konuşmaya devam ediyoruz. E, konuğumuz Ergene inisiyatifi temsilcisi Necla Demirci. E, Necla Hanım e, bölgedeki sorunlar aslında çok boyutlu. Su sorunu var tabii ki bağlantılı evet. olarak hepsi ekolojik bütün tabii ki bağlantılı ve pek çok evet. sorun yaşanıyor bir yerde sorun çıkınca. Toprağın kirliliği var, topraktaki kirliliğin gıda ürünlerine yansıdığı kirlilik var ve gıda ürünlerine ve suya yansıyan kirliliğin insan sağlığına etkileri var. Evet. Bu zincirleme etki konusunda neler söyleyebileceksiniz? Şimdi geçen aylarda 10 Şubat'ta Uzun Köprü'de bir panele davet edildi. Ergene İnşaat'ı biz de orayı panelist olarak katıldık. Bu çevre örgütlerinin mücadelelerinin öneminden bahsettik. Orada Uzun Köprü Çeltik Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Ali Öner vardı. Ee, çok çarpıcı şeyler söyledi ben o, onlar şimdi programına hı hı. yetmeyecek evet, anlatmak tabii. Ergene Nehri'nin sanayi atıklarıyla zehirlenmesi sonucunda Trakya tarımsal ürünlerinde de yok olmaya yüz tuttuğuna dair birçok şeyi anlattıktan sonra 2007 yılında Ergene Obası'nın 80 bin dekar çeltik ekimi yapıldığını hı hı. E, söyledi ve dekar başına 800 kilogram ortalama ile yaklaşık 65 bin verim beklenirken hı hı. kirlilik sonucunda dekar başına 150 ile 300 kilogram arasında yani toplam hı hı. 30 ton çeltik ürünü hasada yapıldığını söyledi. Hı hı. Bu da verimliliğin ne kadar düşmüş Düştüğünü olduğunu gösteriyor. üstelik 2007 evet. yılından bahsediyoruz. Ve her gün biliyorsunuz o kırmızı çamurun Macaristan'da yaşanan hı hı. felaketin her gün 4 katının Trakya'da olduğunu söylersek hı hı. E, bu bugünümüzde e, nelere mal olduğunu evet, söyleyebiliriz. Ayrıca çaylak üreticileri de Çerkeş ve Orman Bakanlığı'nda bir dava var, değil mi? 2001 yılında. Evet, bölgede e, bölgede bir avukat kirlilikle ilgili bölgede bir avukat arkadaşımız var e, Bülent Kaçar, Uzun Köprü'de bize de gelip oradaki trakya'daki hukuksal süreci anlattı. O arkadaşımızın da açmış olduğu davalar var sürekli açıyor Hı -hı. ve sürekli bu davaların peşinde ama biliyorsunuz hukuksal süreç çok ağır işliyor ülkemizde evet. dolayısıyla e, biz daha başka bakıyoruz yani ergenin insetifi daha başka Peki, bakıyor. Bu e, gıdadaki yani sadece e, mutlaka ergenin havzasındaki kirlilik yani sadece verim düşüşünde değil aynı zamanda bir çok ağır bu... metal ve kimyasal sorunu ve bu evet. insan sağlığına da bir şekilde insan yansıyor değil mi? Nasıl o, sağlığına, insan sağlığına hayvan yansıyor? sağlığına mesela biz orada. Canlı sağlığına diyelim tabii e, biz ki. Orada, e, e, dolaşırken yani insanlarla ilişki kurarken hayvancılıkla uğraşan insanlarla da e, görüştük ve e, koyunlarını otlatırken mesela nehir suyuna maruz kalıyorsa bir koyun şayet hı hı. Ben onu bir yazımda da anlatmaya çalıştım. Açı yarı oluyor koyunun ve bir hafta 10 gün yemek iyi bir şey yiyemiyor. Yiyemediği zamanda o hayvanı kaybediyorlar. Böyle şeyler var hı hı. ve bunlar basına yansımıyor. Örneğin Trakya Üniversitesi'nin bu kanser konusunda araştırmaları var ve her ailede kanser var yani hani bir kurumun araştırmalarına bakmazsanız toplum içinde dolaştığınız zaman bunu çok Göz çarpıcı mümkün görüyorsunuz. Hı hı. Doğal hayatın bittiğini söyleyebiliriz yani Trakya'da. Evet. Şimdi Çorlu'da e, araştırmacılar, Çorlu'da deri ve e, cilt kanseri hastalıklarının çok yaygın olduğunu mesela bilimsel verilerle ortaya koyuyorlar. Kanser sıklığının Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu ve hatta kanserin artık ilkokullara kadar indiği söyleniyor. ve Bunlar bilim adamları söylüyor. işte Trakya Üniversitesi'nin halk sağlığı ana bilim dalı başkanı söylüyor. Hı hı. Ama bunlar bir yerlere gitmiyor. Gözlerini kapatıyorlar. Bilmiyorum hı hı. nasıl... Hı hı. Evet, e, peki e, biraz önce çevre mücadelesinden ve e, örgüt, çevre örgütlerinin ve inisiyatiflerin ve insanların yapması gerekenlerden bahsettiniz. E, şu anda Ergene İnstitif'i ne yapıyor ve bu konuda e, e, dinleyicilerden başlayarak e, Ergene Havzası'nda İstanbul'da ya da e, e, çevre örgütlerine hı hı. E, üye olarak ya da başka şekilde insanlar nasıl bu konuda e, bir şeyler yapabilirler, ne yapabilirler? Ya önce, ilk önce er, Ergen Enisiyatifi'nin çalışmalarından bahsedersiniz. Sonra da ne yapabileceğimizi bir şekilde bize Çevre örgütleriyle ilgili ben her yerde söylüyorum. Ee, bir kere dayanışma çok çok önemli. Hı -hı. İletişim çok önemli. Biz Ergen Enisiyatifi olarak nasıl oluştuk? Yani hep Ergen İstanbul grubunda olan arkadaşlarımız. İstanbul'da zaten çeşitli örgütlerde, gruplarda çalışan arkadaşlarımız. Biz bir araya geldik ve 10 Ekim... 350 hemen şimdi eylemcisinde işte uzun köprüden 100 kişilik bir grup geldi eylemci geldi davuluz zorunalı bir taksimde eylemce yaptık hı hı. Bununla basının gündemine oturduk hı hı. ve bunu nasıl devam et orada devam ettirme kararı aldık çünkü insanlar orada olan insanlar çoğunluğu çevre aktivistiydi ve bize ergene nerede diye sorular soruyorlardı bu bizim için çok çarpıcıydı ve başlamamız için bir nedendi başladık daha sonra e, 24 Ekim e, 2010 günü Uzun Köprü'de e, çevre gününde 5000 bin katılımıyla... ...bir eylemin örgütleyicisi... ...ve katılımcısı olduk. 2 Kasım'da İstanbul... ...Kağıthane Esağ Kültür Merkezi'nce... ...birçok sanatçının katılımıyla... ...Almanya'dan bir çevreye duyarlı korunun ...Susi korosunun da katılımıyla... ...Mavi Nota Halk Müziği grubu... ...Muammer Ketencoğlu ile beraber... ...bir konser örgütledik. Bu da çok ses getirdi. Hı hı. Daha sonra tüm çevre platformlarıyla beraber... Sütlüce'de e, AKP İl Binası önünde bir eylem yaptık. Orada da zehre batmış güne bakan koyduk AKP önüne. O da çok e, gerçekten derdimizi, sıkıntımızı Hı -hı. anlatan bir şey oldu. Daha sonrasında bu 26 Mart'ta işte e, 23 Mart'ta da Taksim'de ilk defa Ergen'e tek başına bir yürüyüş yaptı. Tabii Hı -hı. bütün çevre örgütlerinin desteğini alarak Hı -hı. bir de basın açıklaması yaptı. Çok güzel oldu. Bu da basında, basında yer aldı. 26 Mart'ta ise... Ee, Uzun Köprü'de e, bir kadın eylemi tertipledik. Hı hı. Ee, e, biz Uzun Köprü'nün girişinde e, Uzun köprülü kadınlar, Trakya'daki kadınlarla beraber şevasam beklemeye başladık. Şevasam geldi ve kendisine güne bakan maketi verdik. Hı hı. Eylemimize katıldı ve orada e, bir ergeni inisiyatifi birey olduğunu da deklare etti. Hı hı. Basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasını okumadan önce. Ee, köy köyden gelen bir e, aktivist e, kadın arkadaşımız e, bir kavanoz suya ergene suyunu doldurarak üstüne de ergene suyudur öldürür. Hı hı. diyerek Ankara Ankara'ya Çevre ve Orman Bakanlığı'na posta gönderdik hı hı. oradan. Onun hemen ardından hı hı. şey varsa basın açıklamasını okudu ve kendiliğinden çok doğal bir köprü eylemi oldu. Biz izin falan almamıştık hı hı. aslında ama kadınlar yönelmeye başladılar köprüye doğru ve orada polis durdurmaya çalıştı, engel olmaya çalıştı. Çok ilginç bir şey var. Orada bir kadın, bir birkaç köylü kadın arkadaşımız hı hı. şey dedi bu nehri kirletirken bizlere izin aldılar mı kızanım hı hı. biz de bu köprüden çıkıp Ergene'yi bağırmak için kimseden izin istemiyoruz diye kadınlar hı hı. kendi kendiliğinden spontan hı hı. bir şekilde köprüye yürü yürümeye başladılar ve o yürüyüş benim de hayatımda yaşadığım en güzel yürüyüşlerden biriydi hı hı. Ee, çok bir güzeldi çok gerçekten. anlamlıydı peki ne yapabiliriz Ergene için Ergen'e için İstanbul'da çok şey yapılabilir. Hı hı. Kamuoyu yaratmak için zaten biz İstanbul'da böyle bir çalışma içerisine girdik. Bölgede Trakya'daki bütün Ergen'e için çalışan çevre örgütlerine lojistik destek sağlamak işimiz aslında yola çıktık. Ama daha sonra Trakya'da da kendiliğinden örgütlenmeye başladık. Daha dinamik bir yapı kurmaya başladık Trakya'da diyebilirim. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Çok çabuk ee... bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet programın süresi 25 ederim. dakika ama bundan sonraki programlarda e, da yine birlikte olacağız mutlaka e, sorun çok büyük. Evet. E, gerçekten hepimizin bu konuda e, duyarlı olması ve hepimizin inisiyatifi bir şekilde destek vermesi gerekiyor. E, çalışmalarınızı bir şekilde izleyebileceğimiz bir web sayfası ya da bir telefon numarası var. ya da bir e, bağlantı vermek ister misiniz? Ee, var. Var. Biz Facebook'u falan da çok etkin kullanıyoruz. Hı hı. Facebook'ta Ergene platformu, Çorlu Ergene İnisiyatifi. dot var. Ona Ergene İnisiyatifi. dot com'dan e, da insanlar, i̇nsanlar bize ulaşabilirler. Çok teşekkürler Rezaanım, teşekkür Açık sağlığı. Ben çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, programı bitirirken her zaman olduğu gibi e, bugün. Bakırköy'de e, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri Kartal'da e, Buğday Derneği tarafından e, yerel belediyelerin, yerel yönetimlerin ortaklığıyla kurulan %100 ekolojik pazarlara e, hepinizi davet ediyoruz. Doğa dostu tarımın ve doğa dostu tarım çiftçisinin desteklenmesi ve sağlıklı beslenme için. iyi hafta sonları. Hoşçakalın.